Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9'da Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ve e, sevgili konuğumuz gene yanımızda. Alper oldu. Merhaba. Merhaba. Ben de Alper. yavaş yavaş buraya kendimi ait hissetmeye başladım. Susabilirim. <gülüyor> Lütfen. Sus, sus. Çok seviniriz. Biz Alper'le konuştuğumuzda bir program yetmez, iki olsun hatta beş de olabilir falan <gülüyor> şeklinde konuşuyorduk. Ee, belki e, akıl, idrak, bilinç konularına girdiğimizde bir kere daha konuk alabiliriz. Bu yayın dönemi çok konuğumuz olacak öyle ilerleyebiliriz. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, e, bugünkü programımızın destekçisi Ecmel Ayral'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, sosyal olsunlar, eksik olmasınlar. Eksik olmasınlar. Sosyal medya satırımız. Kampusla saatlerimiz... güreş Gmail adresimiz var. Yine Twitter adresimiz var ve Instagram adresimiz var. Ağırlıklı olarak Twitter'ı kullanıyoruz. Oradan e, podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Sadece bize değil diğer açık radyo programlarını da dinleyebilirsiniz. Alper'le geçen haftanın bir kaparlanması için sözü verelim. Artık. Evet, Tekrar. karakter e, bitti. Artık ruha geçeceğiz. Karakter ruh ayrımında her ikisine de değinerek ilerliyorduk. E, böyle yarım kaldı gibi oldu. De, Daha aslında, gelemedik. Evet, evet, diyeceğiz inşallah. Ee, aslında belki de bütün bunların e, tamamını da e, ruhsal e, süreçler olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü öyle deniyor. Hı hı. Ruhsal süreçler. Evet. Ama buna çok itiraz da var. Yani işte Ruhsal süreçler mi bunlar, yoksa yalnızca zihinsel süreçler mi ruh zihin ne kadar bir bile... yani çok karışık ve gerçekten ne neurosürançsinin ne psikiyatrinin ne psikolojinin e, çok da içinden çıkmış olduğu bir e, durum değil. O yüzden e, biz de e, onlara bağlı. Olarak konuştuğumuz için de aslında bizim de çok e, net olamayacağımız şey. Yalnızca hani takım tutar gibi değil ama birazcık sezgisel bir şekilde bir yere biz de daha fazla kayıyoruz. Aklımıza yatıyor sonra yani ben sana amigdala dedin ya ben dört e, sene mi dünyanın tamamını hayatın tamamını amigdalanın kendisi değil amigdalanın santral nükleosu üzerinden açıklayabileceğimi zannediyordum. Sonra evet. değişti bu fikir. Evet sonra fikir değişti işte garip insan böyle değişiyor kişilik e. kişiliğim değişmiş dönüşmüştür. Evet. Şimdi bu süper ego yani geçen haftanın e, toparlaması aslında birazcık şöyle e, daha iyi gidebilelim diye e, prefrontal korteks yani muhakemeden, bilişten, algılardan ve e, oluşan onları yöneten kısma. Üst ben adını e, veriyoruz. Bu bizim aslında toplumsal değer yargılarımız, sorumluluk duygusu, e, vicdan, ahlak, etik e, değerlerimiz, ailevi değerlerimiz, erkek ya da kadın, bütün her türlü şeyin e, etki ettiği ya da bir arada olup e, insanı, kişiyi yönlendirmek isteyen e, yanı. yanı hı hı. daha. E, düşünsel bir yan yani aslında baktığımızda hı hı. E, bir de Ve tamam, medeni diyebilir miyiz e, medeni çok iyi bir şeymiş gibi e, biz öyle kullanıyoruz dolu evet. toplumlar sürekli... kültürel diyebiliriz yani kültür de sahte bir şeydir aslında e, olmayan bir şeydir yani o anlamda kültürel ben medenileşmiş olmanın hani olumlu çalışmaları var İlla olumlu bir şey değil çünkü e, olumlu ya da olumsuz bir şekilde bir insanı yönetmeye çalışabiliyor çalışıyor şimdi e, bir de fiziksel ihtiyaçlarımız var. Açlık, susuzluk gibi yani... E, ...tamamiyle yani... ...haz almaya, keyifli olmaya... ...zevk almaya... E, ...bizi... E, i̇ten, ...iten. Cinsel e, e, Cinsellik, falan. cinsel dürtüler. Özellikle cinsel dürtüler. E, bunların içinde... E, ...çok önemli. O yüzden Freud cinsellik cinsel... ...yani lana görse cinsellik zanneder. E, <gülüyor> e, zanneden bir arkadaşımız... var bizim ama çok saygı duyarız. E, <gülüyor> Tişörtünüzden belli oluyor. E, de, de, oturduğumuzu şey de. yaparsak. <gülüyor> Güzelmiş. E, şimdi... E, onlar da tamamen ortaya çıkmak istiyor ama ben şimdi hani e, şu anda e, mesela tuvalete gitme ihtiyacı duydum bunun için diyelim tuvalete gidiyorum yani tuvaleti yani çok sıkıştım ve aslında ondan kurtulmam beni rahatlatacak bir şeydir ya evet. e bunu yapmıyorum. Çünkü herkesin ortasında işemek yani şuraya hemen köne kenara işemek toplumsal herhalde olarak. toplumsal olarak şey diye. benim süper egom şunu sağlıyor gidiyorum ben tuvalete. ekliyorum tutuyorum tuvalette yapıyorum. Ego da bu yukarıdan e, yukarıda kabul edersek bu düşünsel şeyi e, e, bölümü hı hı. E, bu fiziksel ihtiyaçları da çok yani e, alttaki alt bendeki şeyleri de fiziksel ihtiyaçlar olarak kabul edersek tamam. e, ikisini... ...uyumlu yapmaya çalışıyor. Yani, ara bulucu. Ara bulucu olmaya çalışıyor. Ee, eğer süper ego... ...yani üst ben çok fazla güçlüyse... ...bizim fiziksel ihtiyaçlarımız... ...çok fazla karşılanmadan kalıyor. Çünkü ego artık ona şey yapamıyor... ...mani olamıyor ben. Yani hmm. yeniliyor ona ve... ...fiziksel ihtiyaçlarımız karşılanmadan kaldığımızda... ...bizim ruhsal hastalıklar dediğimiz evet. şeyler ortaya çıkıyor. Yani, diktatör bir bozukluklar, bozukluklar yani. çıkıyor. E, ama tam tersine prefrontal korteks, üst ben yeteri kadar güçlü değilse de bu sefer topluma uyumsuz davranışları çok fazla gösteren bir insan haline dönüşürsem de başka bir, bir e, uyumsuzluk şey yine bir hastalık ya da bozukluk ortaya çıkıyor. Burada da galiba normal, sen bana normale normal, evet, normal kelimesi çıkacak. Evet. Ben evet. burada değil, bu bir normal, şey söyleyebilirim. Alper bunu söyleyince e, sanki toplumsal yaşantıda da e, böyle e, çok diktatör, çok baskıcı, çok karışan ya da ürküten aynı zihnimizdeki e, üst ben gibi bir yönetim olduğu zaman da bu tür uyumsuzluklar... İçe dönüklükler veyahut da işte kendini gösterememe halleri hı hı, ya hı. da e, tam tersi işte hiç yönetmeyen e, başı bozukluk evet. gibi bir şey. Ben baba eksikliği <gülüyor> eksikliğiyle açıklıyorum bizim hı. içinde bulunduğumuz durumu. Çünkü baba hep bir şekilde korkuluyor. Akşam geldiğinde babana söyleyeceğim meselesi ama baba çok ortada yoktur. Gelince de pek söylenmez. Babadan hep korkulur. Babanın aslında otorite olup bana doğru olan şeyi söylemesini çok bekleriz, isteriz. Ama... Türk toplumu aslında baba eksikliğiyle yetişmiş bir toplum olduğu için bağıran çağıran bir e, baba yönetici yok, ne var? baba işte bağıran, hmm. bir yönetici, baba yerine geçip e, bizim ona daha da biat etmemize sebep olacak toplumsal hmm. olarak. Yani şey oldukça daha çok azarıştıkça daha çok ona bağlanmak ve daha çok onu seçmek gibi bir e, onun yanında kalmak gibi bir şey yaşıyor. Biraz Türkiye Stockholm toplumu. sendromu gibi bir şey mi? E, Stockholm sendromu değil travmatize etmiyor çünkü biz bu baba. Bu Etmiyor baba mu? ediyordur belki. Et, belki e, baba ihtiyacı olmayan insanları ediyor. Hmm. İhti, e, yani babasıyla meselelerini halletmiş olan insanlar e, re edebiliyor. Ama babasız kalmış bir toplum oldu değil, babasız bir üyümüş bir toplum oldu için esas olarak bir toplumu o yönlendirilmeye. ...yani hayatı yaşamak için kendisine yönlendirme yapacak ve nasıl yaşayacağı, yaşaması gerektiğini söylülecek bir otoriter figürü ihtiyaç Geç. duyuyor. Hmm. Ve bu ihtiyacı karşılıyor nasıl yapması gerektiğini söylüyorsa birileri de ona siz... Geçiyor. O ihtiyacı gidermiş giden, evet. oluyor. Yine gelmek içerisinde. Sorumluluk duygusunu benden atmış oluyoruz. yani Çünkü öyle yani din, gelenek, yörenek bize ne sağlıyor? ...neyin doğruya, neyin yanlış olduğunu söylüyor... ...biz de çok rahat yapıyoruz bunu... ...ama her yaptığımız edimin... ...her yapmak istediğimiz şeyin... ...doğru mu, yanlış mı... ...karşımızdakine zarar verir mi, vermez mi diye... ...kişisel olarak düşünmek zorunda... ...kaldığımızda hayat çok zor... Evet, ...her defasında yorucu olur... ...şimdi belirli bir zekanın üstünde olan... ...eğitimli insanlar bunu yapabiliyorlar... ...ve kendi etik değerlerini oluşturabiliyorlar... ...ama yani, yani ortalama insan... ...şeydir... ...yani bunu yapabilecek durumda değildir... Aileden de bunu almamışsa ki alamadan büyüyor, baba yok. Baba kahvede okuyor, oynuyor ya da çok çalışmak zorunda kalıyor. Anne yalnızca şefkati gösteren ya da gösteremeyen insan. E Böyle olunca da e, babalara ihtiyaç duyuyoruz devamlı. Yani Bizim bütün tarihimize baktığımızda yani Süleyman Demirel de babadır yani. Tabii evet. öyle de anılır zaten. Öyle anılır. Doğru. Değil mi? Yani e, o, o yüzden aslında totaliter rejimlere baktığımızda e, o total hani başka açılardan belki söylüyorlar, her toplum kendi hak ettiği şeyiyle yönetilir, yönetilir filan evet. diye. Hak etmekten daha ziyade e, ne duymak. eksikse onunla yönetilir. Yani hmm. eksik olan tamamlanıyor aslında burada. evet. Böylece kişi karakterden toplumun Karakteri. karakter ve ihtiyacına doğru evet. gittik. Buyurunuz Kerem Bey normal ya şimdi hissediyordunuz. Şimdi muhabbet ederken normalin daraltılmasıyla ilgili biraz konuşmuştuk. Ve o anlamda da ilginç örnekler vermiştiniz bu ilaç firmalarda işte o, dolayısıyla kapitalizm onu biraz açabiliriz evet. diye düşündüm. Evet, yani aslında mesela o normalimde... Yine alsınla... de siz dedim, sen. Alper. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sizin seni karışık. <gülüyor> evet, evet. Yani e, tabii dinleyicilerimizin bilmesinde sakınca yok. Biz yeni tanıştık. Yani evet. iki hafta önce tanıştık. İki hafta önce tanışmış olunca da önce birbirimize siz dedik. Şimdi yavaş yavaş sene alışmaya çalışıyoruz. Evet. evet. E, <gülüyor> ama nezaketimizle de arada sırada... Ee, siz diyoruz. Burada aslında şimdi ben e, bunu bir dil sürüşmesi olarak e, da görebilirim sen de sizi. Bir psikiyatrist olarak devamlı etrafı ucuz psikodinamik yorumlar dağıtmayayım ama e, yani e, mesela bu anlattığım şeyden e, sen şimdi başka şekilde düşünmeye başladın Kerem. ha dedin. Yani e, ve birden bana daha saygılı E, saygılı gözlerle baktım ve birden senden size geçtin. E, şimdi tekrar e, no normalleşti. normalleşti. <gülüyor> e, yine, e, normal işte senin gibi bir <gülüyor> adam olduğumu görüp e, yine <gülüyor> sene geçiyorsun. Şimdi e, bu e, normal meselesine e, ne e, gelirken aslında bir adım geri dönmek gerekiyor. Yani sistem para kazanmak üzere. Kapitalist para kazanmak ister değil mi? Yani çok net. E, Kapitalistin para kazanmak kazanabilmek için birilerinin de para harcamasını isteyecektir. Toplumun para harcamasını isteyecektir. Ama önce çok akıllıca davranıyor. Diyor ki herkese mutlu olmak olmalısın. Herkes mutlu olmalı. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Yani zayıflık, mutsuzluk, can sıkıntısı, üzüntü. Olu e, yarı kilo, yok. Başka bir seçenek hepsi, yok yani. Bunların hepsi e, insanın kişisel zaaflarıdır. Ve mutlaka ve mutlaka bertaraf edilmesi gereken şeyler. İş performansını, tüketimini, e, engelleyici e, şeyler e, olarak. Mutluluk, mutlu. Peki mutluluk. Peki nasıl mutlu olacağım diye soruyor insan. Ondan sonra da onlar e, öyle mutlu olma araçları gösteriyorlar. Getir gösteriyor ki sistem. Hepsinde para harcayacak ancak mutlu olabilir. Evet. Yani evi dubleks'e çevirmek, arabayı minneliye çevirmek Büyütmek. falan filan. Ayvalık'ta tatil yapmayacaksın da Alaçatı'da yapacaksın. O bile mesela işte stadyum, o kadar büyük ilanıma falan. Şimdi böyle e, olduğunda Ee, bunun ilaçla ilgili kısmı, ilaç sektörüyle ilgili kısmı da şu. İlaç sektöründe, ilaç üreten şirketlerde doğal olarak kapitalizmi bir parçası. Ne yapmak istiyorlar? Her yıl aynı kârı etmek değil de bir fazla kâr etmek istiyorlar. Evet. Ee, e, i̇yi de hastalar aynı, hastalıklar aynı. Nasıl bir sene öncekinden <gülüyor> daha fazla kâr hmm. edeceksin ki? E, bunun tek yolu var. E, hastalıkları arttırmak. İnsan hastaları arttıramayacağımız. Hastalar dolaylı yollardan artıyor. Hastalığı Hastalığı arttırmak için E Normali daraltmak daraltmak lazım. Evet, ben de geçmişte ilaç mübessili yaptığım için gayet iyi biliyorum, Alper'i iyi anlıyorum. Her dönem işte atıyorum üç ayda bir kotalar belirleniyordu ve o kotalar dolusunda bölgem değişmemesine rağmen. ...o işte kotayı doldurmaya çalışıyordum. O Satışlarım hasta olmasa bile yani talep yani yoksa bile... Aslında onun gözüne bakıldığı zaman işte o ilacı satmam için o bölgedeki o hastalığın artması gerekiyordu yani. Teorik olarak <gülüyor> evet, ama böyle şey değil. mümkün değil. Evet. O zaman daha çok insanı hasta ilan etmemiz gerekiyor. Yani tanı kriterlerimizi daha geniş ve muğlak tuttuğumuzda o zaman daha çok insanı hasta... Ee, şey yapabiliriz Sözünü evet. kesiyorum şarkı arası verelim Sonuna devam edelim buna Olur. Şarkımız yine Karen Sauza'dan geliyor evet. Şarkı yani, değişmiyor acı, <gülüyor> Jesus. Jesus, Takıntılı bir biçimde Aynı parçanın <gülüyor> coverlarını çalıyoruz efendim Dinliyoruz Evet, 94.9 Açık Radyo'da kamusla evet. güreş sevgili Alper Hasanoğlu ile birlikte devam ediyor. Ee, artık e, ilaca ...hasta bulmaya çalıştığımızla ilgili... ...bir noktaya gelmiştik. <gülüyor> evet. Karakter, ruh evet. başlığı Şimdi, altında. Şimdi e, tabii tamamen böyle... E, ...TUKAK'a ilan etmeyelim... ...ilaç sektörünü de tabii, ama... Tabii, elbette. E, ...çünkü yani sonuçta... E, ...bir sürü ilaçlar var ve hakikaten de... ...işe e, yarıyor. Işe yarıyor. Ama... E, ...psikiyatride suistimal birazcık daha fazla. Çünkü psikiyatrik... rahatsızlıkları e, bir röntgene... ...koyup göremiyoruz ya. Evet. O yüzden... Yalnızca ve yalnızca işte hastamızdan aldığımız bilgiler ve bizim e, tanı kriterlerimizi kullanarak bir tanı koyuyoruz. Bu yüzden yani bir laboratuvar testi, bir e, şey röntgen ya da bilgisayarlı tomografiyle herhangi bir tanı koymadığımızdan Yok. dolayı orada oynamak ve orayı suistimal etmek çok daha kolay bir hale geliyor. Bu yüzden de, normal de sanırım orada... şey de var hani e, atıyorum yani illa bir psikiyatrın e, ya da e, nöropsikiyatrın E, yazabileceği e, ilaçları herkes a, de yazıyor aile hekimleri e, e, ben onu yani. söyleyeyim zaten yani e, psikiyatri hmm. ilaçları en az yazanlar psikiyatristler hmm. öyle bu mi ilginç, veri değil. olarak evet bu. Ha, net bütün ilginç. dünyada çok ilginç bir sayı vermiştin bize evet yani 1900'li yılların başında 3 ya da 4 hastalık varken e, şimdi DSM-5 yani 19, 2015 ya da 14 yılında en son versiyonu çıkan e, psikiyatri tanı e, kriterleri kita, kitabı da e, 650'den fazla Oo. hastalık var. Şimdi 200 katı neredeyse. E, evet yani hani bu kadar çok fazla. Tabii ki hani sınıflandırmak için bir e, 4'ten yukarı çıkılabilir de hani 4'ten ten 650-700 önemliye çıkmak da e, biraz fazla olmuş yani insan bu kadar e, e, ne kaç 120 yılda bu kadar delirmiş olamaz yani, değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> e, çabisi biraz delirtiyor de, tamam, ama bu kadar hadi on katı yirmi katı Falan. olsun. Peki psikiyatrlar arasında buna dair mesela bir karşı çıkış şeyi var mı Ekolü var mı onu dair bir bilgi var mı? E, yani, ya, bununla ilgili hep karşı çıkışlar bir şekilde oldu mesela anti diye bir şey vardı yani 1960'lı lı Hı -hı. E, yıllarda biraz da böyle öyle, e, o da biraz İyice abarttı mesela Allah. İtalya'da e, şey yaptılar e, bütün psikiyatri kliniklerini yatılı, yataklı psikiyatri kliniklerini kapattılar ve e, yeteri kadar ayaktan tedavi ünitesi kurmamış oldukları için bir sürü kronik e, psikiyatri hastası e, mahvoldu. Yani evet. sokaklarda kaldı, zor durumda kaldı, aç kaldı, sus kaldı. O da uç öldü. noktaya gitti. Evet yani uç noktaya gitmemek gerekiyor ama insan nedense... Ev şu altın ortayı Aristoteles öyle der, altın orta diyor. Şu dengeyi bir türlü e, tutturamıyor. Yani beyni bir mit olarak görmek yerine, e, evet beynde çok şeyler oluyor ama e, her şey de beyinde olup bitmiyor e, diyebilmek neden mümkün olmuyor bilmiyorum. Tam da onun da öbür ucunda ne beyni ya her şey ruhsal ya da tinsel hani evet. onu değil ya sözünü karşılığı tinsel Türkçe'de tinsel e, ya o da o kadar da değil işte yani bir hepsi bir arada olsa neden hani bu zaten bu <gülüyor> dualizm çok enteresan bir şey ya illa polarize <gülüyor> olunacak yani ben ve öteki meselesi çok fazla hepinizde her konuda her, konu da, her disiplinde bahsediyor. evet psikiyatride de e, bu şekilde böyle oluyor ama e, yani ilaç e, sektörü karteli sağlık endüstrisini, endüstrisi o kadar bir şey e, bilimi e, eline aldı ki yani bilim artık tabii, evet. güçlü bir de. çünkü e, e, paraya ihtiyacı yokmayan sonuç olarak psikiyatrist ya da başka bir doktor başka bir hekim e, bir şekilde hayatını geçindirmek zorunda çocuğu var çocuğunu okula gönderecek falan filan ve orada ona bir ilaç e, firması gelip eğer... İlaç yırması gelip işte şu konuda bu ilacın etkili olduğunu şu kadar şöyle şöyle açıklarsak size işte çalışmaların için şu kadar para vereceğiz dediğinde o paradan doğal olarak ona da bir şey düşecek. Ve insanın aklına şunun gelmemesi ya bu sayede işte çocuğum master için de buraya göndereceğim. Ben bu çalışmayı yapayım bakalım belki de bir şey çıkacak diye kendini kandırması kadar kolay bir şey yok. Yani içinde illaki ahlatsızlık, kötülük olmadan evet. da e, bu işler yürüyor bazıları da kötü. Yani insanların ama sonuç olarak gelinen noktada e, eskiden hastalarımız vardı ve hastalara bakıp nasıl tedavi edeceğimizi anlamaya çalışırken şimdi neredeyse önce ilaçlar var. var ve ulan bu ilacı nerede kullanacağız diye hastalık icat edilir hale geldi. Evet. Yani melankol, melankolinin yani. tanımına bak, bak 19. <gülüyor> yüzyılın sonlarında. E bambaşka bir şey ortaya çıkar. Melenkul dediğimiz ağır depresyon. Şimdi depresyon tanımına baktığımızda depresyonu antidepresanların etki ettiği semptomların toplama olarak tanımlıyoruz. Yeah. Hmm. Buradan mesela yaz da e, mesela az kalsın şeye giriyordu. Hastalık tanımına e, girmek Aha, üzereydi. Evet. Şans eseri bundan 2-3 sene evvel e, henüz e, kendini yitirmemiş. E, şuyursuzlaşmamış birkaç tane Amerikalı e, etkili profesör çok fazla bağırıp çağırdı. Siz benim e, bir tanesi hatta çok güzel bir mektup yazdı. E, siz bana istediğiniz kadar hasta deyin. Ben 20 yıl önce e, ölmüş e, olan karımın yasını hala tutacağım ve onun ölüm yıl gidip şeyinde, mezarında Hı. ağlayacağım. Siz beni istediğiniz kadar hasta ilan edebilirsiniz Hı. diye bir mektup e, yazdı. Evet, evet. E, Bu çok etkili oldu Biz zaten. Biz burada bir açıklama küçük yapalım. Programdan önce de Alper'le konuşmuştuk uzun uzun. Yaz sürecinin aslında toplumlarda, bizim toplumumuzda mesela biliriz hep o işte yedisi, kırkı, elli ikisi vardır. Ve aslında o süreçlerin biraz da insanın psikolojik süreçleri alışma, kabul ...kabul etme, kızma... ...gibi şeyleri hmm. barındıran bir süreci de... ...içerdiğini ben biliyorum... Evet. ...bazı okuduklarım şeylerden... ...biri yaşadıklarımızdan evet. değil mi? Biz evet. de bunu yaşadık... ...yani hepimizin... Bir... Evet var herhalde. evet evet. hatta e, bir yıla kadar da uzadığına dair bir şey de biliyorum hani o 54'te <gülüyor> de kesilmiyor ama aşama aşama herhalde. Sonra Alper işte bize yaz sürecini bile hani 15 günde neredeyse sınırlayıp sonrasına depresyon ve artık belki normal olmayan diyebileceğimiz. Tabii normal olmaktan <gülüyor> çıkartmak için normal yasa Çabası. bile iki haftadan fazla tutulursa normal değildir e. E, getirerek normali bu kadar daraltmak istediler. Çünkü bunun sonucunda Çok net diyor ki doğrudan tabi ilaç demiyor. Diyor ki iki haftadan sonra halen daha işe gitmek istemiyorsa hala uykusuzluk çekiyorsa hala işte hayat hmm. anlamsız buluyorsa kapatmışsa kendini. E, kapatmışsa yani. o işte <gülüyor> depresyonda demektir. Şu yani haftadır ya. ilacı demiyor. Tedavi edilmesi ha. lazım diyor. Hmm. Tedavi deyince insan yani mesela benim için öyle bir durumda tedavi değil de psikoterapötik destek aklıma gelir. Ama aslında tedavi deyince esas olarak milyonlarca Kutu antidepresan demiş oluyor. Öyle bir de çevremizde artık o kadar çok eşimiz dostumuzun içinde hani ad vermeyelim ama bir takım meşhur diyebileceğim ilaçlar, i̇laçlar var. Tabii. Ve doktora gitmeden onları tabii. gayet rahat alıp kullanıyorlar. Birbirlerine tavsiye ediyorlar. Öyle. Emin olun psikiyatristlerin yazmasından daha fazla komşu tavsiyesiyle antidepresan Etkili. kullanılıyor. Tüm. En az sen yazıyorsunuz. <gülüyor> ben zaten kendi şeyimin nerede olduğunu bilmiyorum reçetelerin. Ben yani ilaç pek yazmayı sevmediğimden dolayı. Evet, ben de e, ben evet. yalnızca kendim kullanıyorum, başkalarını alıyorum. Bunu da deklare etmiş olduk. <gülüyor> ben de mesleğimden ötürü senin söylediğin şeye çok paralel şunu yaşadım. Ee, yani 25 yıla yakın bir öğretmenlik hayatım oldu. Bu süre içerisinde gittikçe artan bir ivme ile e, çocuklarımız sayısında çeşitli tanılar konmuş. E, dikkat bozukluğu ya da hiperaktivite şu ya da bu. Hareket bozukluğu, davranış hareket bozukluğu değil mi? Gibi isimlerle çok şey. verilmiş ilaçlar, düzenli doktora gitmeler ama böyle değil ya da sayı çok azken. Artan bir şeyden bahsediyorum. Hızızlar arttı. Efendim, e, doyamadık Alper Hasanoğlu'na. Yani tanı zaman... tanı yani kriterlerinin, anı günlük hayatta da anı hakikaten çok sirayeti söz konusu. İşte anksiyeten var. İşte panik yanılmam var. Evet. İşte, bir de işte bende panik var, atak yani. var diyen evet. insanlar türetiliyor. Evet. Bir de <gülüyor> toplama da evet. Ee, sanki evet. Şimdi efendim süremiz bitiyor. Biz iki program demiştik ama bitmedi konuşacağımız konu başlıyor. Bırakmıyoruz Alper'i. Ben buradan gitmiyorum. Siz nezaketle beni bırakmadığınızı söylüyorsunuz ama <gülüyor> tamam. ben gitmemeye karar vermiş gibiyim sanki. Karşılıklı böyle güzelliklerle. Haftaya e, Alper'le devam devam edeceğiz. Ah, çok sevindim buna. Hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar. Camus'la güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması.